565. konu: Bir bedevinin kıssası. Göçebelerden bir kişi Hazreti Peygambere gelerek iman etti ve Peygambere tabi oldu ve seninle beraber hicret edeceğim dedi. Hazreti Peygamber onun hakkında sahabilerden bazılarına vasiyette bulundu. Hayber gazvesi olunca Hazreti Peygamber ganimet aldı, taksim etti ve ona da hisse ayırdı ve onun payı arkadaşlarına verildi. Kendisi de arkadaşlarının develerini güdüyordu. Geldiğinde ona düşen payı kendisine verdiler, bu nedir, diye sordu, peygamber sana bu payı ganimetten ayırdı, dediler, bedevi, ben bunun için peygambere tabi olmadım, ben peygambere şunun için tabi oldum ki, şu Rama ve şu Rama, boğazına işaret etti, bir ok isabet etsin de öleyim ve cennete gireyim, dedi, Hazreti Peygamber, eğer sen doğru söylüyorsan Allah sana bunu verecektir, dedi, sonra düşmanla savaşmaya başladılar. Bedevi boğazına saplanan bir ok ile şehit düştü, ok tam işaret ettiği noktaya isabet etmişti, onu sırtlayıp getirdiler, Hazreti Peygamber, bu o mudur, deyince, sahabiler, evet, odur, dediler, Peygamber, o Allah'a doğrulukla bağlandı ve Allah da onu doğruladı, buyurdu, sonra da onu kendi cübbesiyle kefenledi, önünü alarak namazını kıldı ve şöyle dua etti, Ey Allah'ım, bu senin kulundur, yolunda hicret ederek çıkmış bulunuyor, Şehit olarak öldürülmüştür. Ben de onun hakkında şahidim.